Açık mi mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Açık Mimarlık'tan herkese merhaba. Ben Volkan Taşkın. Bugün canlı yayında Yoğunluk ekibinden konuklarımız var. Ee, İsmail Eyler ve Nilay Aynalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne ee, aslında bugün e, Yoğunluğun ilk sergisi Aksis Mundi için buraya toplanmıştık. Fakat e, Nil ve İsmail'le biraz da yoğunluk nedir, e, arkasında neler var diye konuştukça... ...bunun aslında çok mekanlı ve mimariyle ilgili... Ee, bizi de yüzleştiren konuları olduğunu fark ettik. O yüzden de aslında biraz programı ikiye bölüp e, ilk bölümünde yoğunluk fikri nedir? Nelerden başladı? İkincisinde de ilk sergi olan Aksis Mundi e, nasıl gidiyor? Neler düşünüldü? Tepkiler ne oldu? Bunları konuşacağız. Ee, sanırım ilk fikirlerin tohumları İsmail senden çıkmaya evet, başladı. Evet. Ee, kendini de çok kısaca tanıtarak ve nasıl bu, bu fikrin ortaya çıktığını bize Hı -hı. kısaca bir anlatabilir misin? Evet, ben İsmail Eylar. Ee, esasen ben e, tasarım kökenliyim. Ee, İstanbul'da e, başladığım üniversite tasarım hayatıma e, Avusturya'nın Gras şehrinde devam ettim. Ee, orada tasarımdan e, bir nebze sanata e, kaydığımı hissettim. Hani ilgi alanımın Özellikle o tarafa, o taraflarda e, gezindiğini hissettim. E, orada da beni çok desteklediler hakikaten üretim konusunda ve e, kendimi sergi yaparken buldum. <gülüyor> Tasarımdan <gülüyor> e, sanatçılığa doğru evrildim bir nevi. Evet, oldu. evet. <gülüyor> hani sergi yapmak da çok böyle hani içi boş bir şekilde değil. E, hakikaten yani sergi yapma dinamikleriyle kendimi e, sarılı buldum. Ne Sonra, dinamikleri bunlar sergi yapma dinamikleri derken? Eee ya e, içerik özellikle e, kendi biçimini bulma kendi e, paternlerini bulma e, kendi özünü ortaya çıkarma hani işte böyle <gülüyor> peki yoğunluk e, fikrinin öncesinde sanırım e, senin bu dinamiklerle başka türlü bir yüzleşmen olmuş seni memnun etmeyen bir şeyler vardı ki herhalde e, daha sonra Nil'in de katılmasıyla ve e, Elif Tekir'in de katılmasıyla evet. bu yoğunluk fikri Evet. Ortaya çıktı ve artık somutlaşmaya başladı. Neydi bunlar? Evet esasında biz e, farklı kişilerle başladık bu işe. E, fakat sonra e, zamanla işte Elif'le çalışmaya başladım. Elif'le çalışmaya başladıktan sonra Elif'le devam edeceğimi de biliyor gibiydim. E, başta bir mekan arıyorduk. Aslında bizim site spesifik mekana dair bir... E, ...hani kesinlikle bu tip işler yapacağız gibi bir düşüncemiz yoktu. O kendiliğinden çıktı. Sonradan çıktı ortaya. Biz Elif'le çalışmaya başladığımızda daha önceden ben birkaç kişiyle başlamıştım bu space e, bir sanat inisiyatifi oluşturma çalışmalarına. Fakat bir türlü gerçekleştirememiştik. Seneler geçti. En sonunda ile ben bir gün bu konuyu e, anlattım. Nil'de benim eskiden arkadaşım. E, bir Nil'le de konuşayım. Nil'in de fikirleri vardır. Beni aydınlatacak <gülüyor> diye düşündüm. E, yoktu. <gülüyor> e, fakat zaman içinde... E, Uzunca bir, tek, bir zaman içinde halde. Uzunca artık. bir zaman içinde. Elif'i de bayağı bir beklettik. <gülüyor> ee, mekan e, tutmayıp yani bir mekanımız olmasın. Ee, biz e, bulduğumuz mekanlarda bu işi yapalım diye düşündük. Başta aslında bir kısıt vardı. İşte zaten tek bir mekanda olmanın bazı maddi... E... <gülüyor> kısıtları var. Sonra işte İsmail neden bir sersergi farklı mekanda yapmıyoruz dediği anda aslında biraz böyle hani aradığımız şeyi de bulduk gibi. O bir kırılma noktası oldu. Daha sonra işte böyle mekana özgü hale gelmesi işlerin işte sanatında mekan için üretilmesi meselesi bizim ana eksenimiz haline geldi ve zaten hani sanki hep bunu arıyormuş gibi hissettik. Bu konuda da sonra ne, da. senden şüpheleniyorum. Sanki senin burada <gülüyor> mimar olarak devreye girmen biraz işte tasarım sanat şeyini, tartışmalarını devam eden konuları sanki biraz da mekanla yüzleştirmeye getirdi. Hı hı. E, çünkü şimdi yoğunluğun e, broşürü önümde ve burada çok aslında kuvvetli bir e, net bir tavır var. O da şu sanat etkinliğinin mekanla ilişkisi üstüne odaklanıyoruz diyorsunuz. Hı hı. Burada aslında ciddi bir yüzleşme var. Bu, bu zaten aslında son e, 20-30 yıldır e, bu devam eden bir şey. Bizim sergide de sizinle tartıştığımız şu hı hı. beyaz kübün içinde sanat eseri koyma meselesi. Saydan beyaz kübün içine mi? Yoksa Yer, yeri bir sanat nesnesi haline getirip oradan neler çıkacağına bakma meselesi mi? Ee, peki e, bu yoğunluk ilk sergiyle de biraz bunu şey yapmaktan çünkü artık bir deneyim de var. Hani hı hı. bu sözlerin artık arkasında bir deneyim de var. Ee, bu süreç e, nasıl bir süreç olarak başladı? Yer seçimiyle mi başladı? Ee, serginin ismi ya da konsepti mi? Senin dediğin İsmailo o dinamikler mi önce geldi? Yoksa e, aslında her şey bir anda kendiliğinden mi gelişti? Nasıl oldu bu süreç? Ee, aslında şey biraz İsmail'de de kendi alanından benim de yani mimar olmamla ilişkili ve biraz da mekan ontolojisine daha e, meyilim olması açısından da işte mekanlardan çok etkileniyoruz. Ve işte İsmail zaten kendi işlerinde zaman ve mekan kavramları üzerine çalışıyor. Ee, daha fazla video e, odaklı işler yapıyor. Bunda da şöyle bir şey vardı aslında hani şu an böyle bir bir tür white cube ıı, tabir edilen ıı, mekanlarda hep biz sanat eserlerini deneyimliyoruz işte bunların bir kısmı modern tam sanat da. müzesi çağdaş Mesela. sanat müzesi XX şehri ya da bilmem ne evet, yeri daha fazla diye. da evet. kurumsal mekanları kurumsal evet. ıı, işte sanat mekanları oluyor bunlar Güleriler. galeriler Galeriler <gülüyor> evet, de tabii ya da galeri bilmem ne bir tanesi. Evet. Yani işte tam bir White Cube eleştirisi olarak mı başladı bilmiyorum ama biz birazcık da bana göre böyle içimizdeki şeyleri ortaya çıkarmanın bir yolu haline geldi. Bu işte mesela İsmail'de mekansal deneyim içeren sanat işlerini de çok biz iliyle takip ediyoruz. İşte öyle bir şey yapalım ki hakikaten insanların herhangi bir işte çok derin bir kültürel birikimi olmasa bile herhangi bir alt metin okuma ihtiyacı olmasa bile işte böyle bir küratölyel metin. ...nin varlığı olmaksızın içine girebilecekleri... ...ve farklı arka planlardan olsalar bile... ...böyle içlerinde bir şey uyandırabilecek bir mekansal deneyim sunabilsin bu yaratacağımız şey. Ve aynı zamanda da aslında mekanın kendi potansiyel niteliklerini de ortaya çıkartan... ...zenginleştiren ve dönüştüren... ...bir taraftan da sanat eserlerinde o mekandan tetiklendiği... ...ruhlarını o mekandan aldığı bir oluşum halinde başlasın diye bir fikir ortaya çıktı. Aslında o zaman kimse e, hazır bir eserle ya da fikirle... Gel Gelmedi. ...ya da fikirler varsa bile bunlar eskiz aşamasındaydı. Ya da evet, evet. E, tasarımsal aşamalarda, konsept aşamasındaydı. Ne zamanki mekanla yüzleşildi ben bunu anlıyorum. Evet. Ee, orada artık e, sanatçı, aktif olarak sanatçı... ...burada farklı meslek grupları da var, biraz onlara da değineceğiz. Mekanla yüzleşmesinden aslında bu eskizini... Aynen, ...bunlar aslında çok mimari proje süreçlerine de çok benzeyen Hı -hı. süreçler. Ee, bir yüzleşme yaşadı orada ve bir gerçekleştirme anı yaşadı. Hı -hı. Peki o zaman şöyle bir soruyu sormam gerekiyor. İsimler yani Aksis Bundi'den tekrar bahsedelim. Buradaki isimler, isimleri de söyleyeyim bu arada. Nevzat Sayın, İsmail, İsmail Eyler'in çalışması, Ahmet Doğu İpek ve Nezih Vargeloğlu. Siz bu isimleri mesela mekandan önce mi belirlediniz, süreçten mi belirlediniz? Ya da buralara bu insanlarla bir şey yapmak istiyoruz fikriyle mi yola çıktınız? Nasıl oldu? Mekanla özdeşleşebilecek isimler arama. ...ya başladık ilk etapta, hı hı. işte kim olabilir... ...kim olamaz gibi... Ee, ...bayağı bir isim listesi... ...oluştu... Ee, ...birkaç kişiyle iletişim kurduk... Ee, ...bunlardan biri Nevzat Bey'ydi... ...Nevzat Bey hakikaten... E, e, ...mekanla... ...ilgili çok ciddi... E, ...hisleri olan bir... ...kişi... Ve, ...hani bu işi herhalde kotarsa kotarsa... ...Nevzat Bey kotarır diye düşündük... Hı hı. ...özellikle... ...mekan, e, bulduğumuz mekanda. Hı hı. Ama birazcık şey gibi geliyor bana. Yani e, birazcık da şey var böyle... ...daha ruhani diyorsun yani ya, ...şöyle e, konuşuyoruz. Sanki e, böyle bir şey olacakmış da... ...biz sadece onu böyle kıvılcımlı yakmışız gibi. Yani mekanla karşılaştığımız anda işte... Nevzat Bey hemen evet dedi bu teklifimize. İşte bir geldiği düşünmeler. anda işte hemen kuyuyu... ...kuyuyu kendisi keşfetti neredeyse. Biz biliyorduk ama çok da fazla üstüne düşmemiştik. İşte hemen kuyuyla ilgili bir şey... gel e, ...işte uyandı içinde Aynen. diyebilirim. Valla, Ondan sonra çok işte çok normal. Isimali... Mek mekanın böyle bir ruhu var. Yani şimdi programın ikinci yarısında <gülüyor> mekanı zaten sergüsünden çok konuşacağız. Ama e, gerçekten ben de ilk girdiğim zaman buranın başka bir şeyi var. E, başka bir ruh hali var. Başka bir yere sokuyor. Yani hı. o yüzden bence eserlerin çıkması da çok çok zor olmamıştır diye düşünüyorum. Evet biraz mekana teslim olunduğu anda sanki hı hı. herkes kendi kavrayış içerisinden ya da ruh durumu içerisinden bir şey ortaya çıkartıyor gibiydi. Mesela İsmail de o sırada bir şeylerle uğraşıyordu. Sonra mekana girdiğimiz anda o direkt mekana e, mekanda bütünleşecek hem hay olacak bir şeye dönüştü birden. Her şey yerine teker teker buldu gibi ya işlerim biraz mekanla konuşmaları, iletişim kurmaları gerekiyor hakikaten. Yani bir diyalogları olması hı hı. gerekiyor ve hani olmayınca da hakikaten A, bu olmadı diyorsunuz. İşte o zaman o duvarın üstündeki esere dönüşüyor sadece. Evet çok Mekana doğru. Mekana dair bir şey söylemiyor, mekanla bir iletişime de girmiyor. Sadece bakıyoruz. Çok doğru. Öyle evet. kalıyoruz. Şöyle yapalım o zaman, bence artık sergiye iyice girdik zaten ısındık. Bir e, müzik arası verelim ondan sonra da Axis Mundi'yi konuşalım. Bütün bu mekan deneyimi ve nasıl tepkiler aldığınız üzerinden. Hı. we dance, come to the, come to the world, come to the, come to the world, and baby let me show you things, cause time is running and we can't lose, baby come and dance, we gonna make it through, cause we got time got time, beautiful stranger, don't wanna know your name, beautiful stranger, just want to take your hand, how sweet it can be, if you make me dance. place where the skin speaks, the secret words in Spanish, where the night turns out, the light of day, for us to show some courage. So don't go, if you want to know. Makes me feel like I'm on a river flow, cause we've got time. Açık Mimarlıktan Tekrar Merhaba Bugün Konuklarımız Yoğunluk Ekibinden Nil Aynalı ve İsmail Eyler İlk Sergileri Olan Aksis Mundi'yi Konuşuyorduk Şimdi Artık Sergiye Biraz Gelebiliriz ee, sergiyi bir kısaca bize anlatabilir misin? Kimler Hı -hı. katılıyor? Ben çok bahsettim ama hani Hı -hı. senin ağzından daha şey şekilde kim nerede yeri, hangi sürelerde Hı -hı. ne yapılıyor? Bize bir anlatabilir misin? Tabii. Ee, aslında her sergide yeni bir mekan keşfetmek istiyoruz. Biz ilk sergi için keşfettiğimiz ya da karşımıza çıkan mekan e, Asmalı Mescid'deki Adana İstanbul Oteli'nin. Bodrum katındaki Mahzen mekanı oldu. Burası 150 hı hı. yıllık bir bina ve Mahzen'in hı hı. biraz daha eski olduğu tahmin ediliyor. Hı hı. E, ve işte bu mekanla böyle yoğun ilişkiye geçeceğini düşündüğümüz e, isimler e, vardı yanımıza. Nevzat Sayın çok önemliydi. Mekandaki bir kere mekanın kendi eklemlenmesi zaten bize sergi için bir çerçeve verdi diyebiliriz. Mekanın ortasında ya yani ana e, bölgesinde bir tane daha böyle yüksek tavanlı ve kuyunun da e, olduğu bir... ...yer var ve diğer odalarda... ...bu işte ana mekan tabir ettiğimiz yere... Açı ...kemerli kapılarla açılıyorlar diyebiliriz. Onlar biraz daha iç oda şeklinde yerler. Biz işte bu mekanı karşılaştığımızda... Buradaki mekansal deneyimi dönüştürecek bir enstalasyon e, olmasının ve diğer odalardaki işlerinde bu enstalasyonla e, daha özel bir ilişki içinde var olmasının iyi olacağını düşündük. Bu bir enstelasyonu e, Nevzat Sayı'nın tasarlamasını istedik. Nevzat Bey de e, işte bir sanatçıyla çalışabilir miyim dedi ve o sırada da Ahmet Doğu İpek de devreye girdi ve onlar uh -huh. iki kişilik bir ekip olarak bu enstelasyonu tasarladılar. Ee, ...sergin adı olan Aksis Mundi aslında... Evet onu soracaktım aslında. ağzından aldım. Niye Aksis Mundi? ilginç bir e, şey. Hı -hı. Kuyu metaforundan bahsettim. Bunu evet. biraz bir anlatabilir misin? Evet. Aslında Aksis Mundi çok kadim bir kavram ve... E, ...bazen bir dağ, bazen bir ağaç... ...bazen de bir kuyuyu... E, ...işte birçok uygarlık aslında... ...alemin e, ekseni... ...ya da dünyanın merkezi olarak... Gör ...görmüşler. Ve işte bu dünyayla öte dünyayı... ...bağlayan bir eksenin böyle bir e, mihenk noktasından geçtiğini varsaymışlar. Bir kapı, bir koridor gibi. Bir tür geçit de olabilir bu. İşte Nevzat Bey Bey kuyuyu gördüğünde işte birkaç konuşmadan sonra işte hani bu kavramı bildikten sonra aslında her kuyu benim için aksismundi olmuştu diye bir cümle kurdu ve aslında böyle bir noktadan e, başladı diyebiliriz bu kavram. <gülüyor> ve ondan sonra e, zaten bu kuyuyu eksenine alan ve bu kuyunun içerisindeki suyun mekana taştığı ve işte mekandaki eksenlerle de ilişkilenen bir enstalasyon ortaya çıktı. Ve serginde de adı Adını verdi aslında bu kavram. Ve e, işte diğer işlerde aslında bu kuyunun açıldığı öte dünyadan bir takım yansımalar sunuyorlar kendi mekanlarına diyebiliriz. Bu şekilde işte e, mahzen mekanı hem bir geçit hem de bir tür yansıma e, mekanı haline geliyor. E, şimdi üç tane temel eser var burada. Bir Hı -hı. tanesi Axis Mundi. Evet e, enstelasyon. Diğeri İsmail'in devir çalışması, video enstalasyonu ve e, benim öz, beni özellikle çok etkileyen Ters Yüz, e, Nezif Vargeloğlu'nun. E, şimdi bu eserleri bence gidip görmek lazım. Hani burada anlatması evet. uzun uzun zor bir şey. E, bunların arka planını biraz konuşalım burada. Daha e, merak ettiğim konular onlar. Ee, ...zorlukları, çalışmaları nasıl oldu? Ee, ne kadar bir sürede bunlar yapıldı? Hı -hı. Fikirler ne zaman ortaya çıktı? Aktif çalışması ne kadar sürdü? Ee, bu konularla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Fikirler herhalde işte bir buçuk sene de falan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya işte 30 yıl artı bir sene gibi. <gülüyor> evet, ya ana fikir diyecek olursanız işte e üç ay falan aşağı yukarı. Evet aslında Ocak'tı bu mekanı bulduğumuzda ve Adahan İstanbul... E Yöneticileri Lala Hanım ve Sadat Bey bize e, bedelsiz olarak bu mekanı verdiler bir aylığına. Onlara hı hı. da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca Vitra e, sponsor olarak destek oldu bu sergin gerçekleşmesine. Mekan çok özel gerçekten. Evet. Yani ben açıkçası bilmiyordum. Bu sergi sayesinde öğrendim. O yüzden size bir teşekkür borçluyum. Ee, Asmalı mescitte kentin bu kadar merkezinde evet. bu kadar her şeyden kopabileceğimiz bir yer ben beklemiyordum. Ee, evet. Ve bu kadar etkili olabileceğini beklemiyordum. Hem kopuyoruz hem de ama başka bir yere doğru da gidiyoruz. Gerçekten hı hı. o... Axis mundi'nin hani gayba doğru a, hareketini orada hissettiriyor mekan bize. Evet. Biraz zamanın durduğu bir yermiş Aynı, gibi geliyor ve işte girdiğimizde üç saat geçiyor birden. Evet, evet, <gülüyor> evet. Evet. Peki süreçler nasıl oldu? Yani e, üç ay önce siz mekanı buldunuz. E, kafanızda isimler oturmaya başlamış mıydı? Yoksa mekanı bulduktan sonra buraya bu gider? Ya evet. bununla çalışsak burada çok iyi olur gibi mi Tabii, oldu? Tabi evet, evet ikinci evet. dediğiniz gibi oldu. Ee, ...zaman içerisinde e, isimler belirmeye başladı, onlarla iletişim kurduk. Mesela benim işim, e, yani benim işimle neziğin işi çok farklı dinamiklerde yer alıyor, dinamiklerden besleniyor. E, hmm. Benim video olduğu için hani ben oturup evde e, hakikaten onu kurguluyorum. E, benim başım evde ağrıyor, nezinin başı e, mekanda ağrıyor. Yerde ağrıdı. Ağrıyor. Yerde var. ağrıyor evet, onun başı hakikaten çok ağrıdı. Hmm. E, ...Nevzat Bey'inki ise zaten inşai bir faaliyete dönüşmüş... Evet. ...anladığım kadarıyla... ...baya e, baya oralara ustalar geliyor... Evet. ...ölçüler, röleveler alınıyor... E, ...bu anlamda da aslında tabii... taraftan da instalasyon olduğu için yine çok mimari üretime... ...çok yakın bir üretim süreci yaşamış... Hı. ...belki zaten müelliflerinden birisi... ...mimar olmasında bunun etkisi var... <gülüyor> e, zaten mimarlıktan böyle hani işte sanat ve mimarlık... ...meselesine hiç girmeden aslında... ...işin kendi doğası gereği böyle... ...mekana yapışan bir iş hakikaten... ...şey istedik hani sanki hep oradaymış... ...başasına mekanın parçası olması, hani yerinden sökülüp alındığında aslında birden canını da kaybetmesi bir işin çok evet, önemli geldi çok, bize. Evet, pek çok kişi öyle dedi. Hani o oh, e, ana işi, o, bu iş hmm. burada yok muydu? E, e, öyle şaşırırlar. bir oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> bunu siz mi yaptınız? Aynı şekilde de İsmail bana şeyden bahsetmiştim, bunu satın almak isteyenler de oldu değil mi? Evet. Böyle de bir aslında evet. ikilem var. O evet. da ilginç bir konu. Hani kuyuyu yerinden sökmek çok mümkün olmasa da, e <gülüyor> evet böyle bir iki istek geldi. E bu konuda biz de şaşırdık aslında. Hani mekan spesifik iş üretiyoruz. Hani mekana dair iş. Hani mekanı yerinden söküp götüremeyiz. E Ancak sizin bir mekanınız varsa oraya bir gelip bir proje yapalım denebilir ama tabii. Başka yani bir başka proje bir olur mekanı. ama o hani aynı proje olmaz hakikaten. Evet, evet ama oradaki demek ki o his ya da o durum hoşlarına gitmiş. Tabii evet. onun taklidini yapmak da komik bir durum yarattı. Bir de şey süreçle ilgili mesela hani sergilerde normalde böyle bir küratör sanatçı ilişkisi vardır. Evet. Yani biz bilmiyorum hiç öyle bir isimlendirmeye de gitmek Hı -hı. istemedik. Ki zaten hepimiz öyle hani mekana teslim olmak, biraz hani mekanın herkesi yönlendirmesi ve bizim de bu ilişki tetiklememiz üzerinden gitmeye çalıştık ve süreç boyunca da herkes birbirinin işine de birçok şey söyledi. Belki bir bütünlük varsa ya. Yani çoğu insan böyle bir bütünlük olduğunu söylüyor. Onun da temel sebebi herkes ...bütün işlere hakim olması diyebiliriz Astus belki de. ilişkisi ya da bir kuratör şeyden çok... E, ...bir ekip halinde... Evet. Yani ...şunu şöyle yapsam böyle olurdu ama Hı -hı. sen de bunu böyle yap... ...birbirinize de yorum verdiğiniz evet. bir süreç olmuş. Ve bundan sonraki sergilerinde öyle bir süreçten... ...geçmesini istiyoruz açıkçası. Hı -hı. Çok güzel. E, şimdi... E, ...programın sonuna yaklaşırken ben bir de... E, ...gelenlerin tepkilerini merak ediyorum. <gülüyor> bir de sizin orada gelenlerin tepkilerini aldığınız... ...bir video yüzleşme anınız da oluyor. Hı -hı. E, nasıl oldu tepkiler yönleri anlatabilir misiniz Şöyle oluyor aslında bir taraftan böyle herkesin ortak söylediği şeyler olduğunu saptadık. Mesela bir tür ruhanilikten bahsediyor. İşte sen de dedim bir metafizik bir durum evet. varmış gibi. E, dedin, o çok i̇şte bir şey zamansızlıktan hı hı. ve böyle her şeyin bütünleştiğinden bahsediyor insanlar. Bir de ilginç tarafı her gelen ...çok kişisel yorumlarda bulunuyor. Hiç aklımızın ucundan geç, geçmeyen çok çok farklı e, yorumlar var işte. Mesela sen e, o Nezih'in işinde bir su olduğundan bahsetmiştin. İşte İsmail'in işinde işte bir tür böyle işte hem mermere benzetenler var... ...hem de bir tür kum saatine benzetenler var. Çok farklı şeyler oluyor yani. O çok ilginç geliyor bana. Fakat sanırım... Böyle mekansal deneyim üzerine kurulu ıı, işlerin ıı, temsil edilmesi çok zor. Fotoğraf ve videoyla hakikaten çok, çok fazla temsil edilemiyor. Ben fotoğraf Böyle... ve videoyla ilgileniyorum ne zamandır? Ee, epey bir süredir yani. Ee, hatırlamıyorum ne zamandan beri ilgilendiğimi. Ee, ve hakikaten hani temsil çok zor hani bir şeyi temsil etmek e, bir işi özellikle temsil etmek bir yapıyı temsil etmek vesaire Hı -hı. çok zor geriye kalan da galiba herkesin e, yaşadığı deneyim olacak ve bizde bir e, dokumentasyon projesi başlattık aslında geçen haftadan beri İçeri giren insanları Çıktıklarında böyle biraz bize ne, ne deneyimlediklerinden bahsetmelerini rica ediyoruz. Bu şekilde bir dokumentasyon, video dokumentasyon yapıyoruz. Galiba geri, geriye kalan da olacak. Çünkü bu işler bu kapandığı da. zaman, bittiği zaman artık böyle bir şey olmayacak ve yani... E... E Bunlar zaten web sitenizde de herhalde evet, e, takip evet. edilebilecek. Şimdi programı kapatırken o zaman e, gelmek isteyenler için serginin tarihleri ve yerini bir tekrar sizden alabilir miyiz? Tabi sergi 7 Haziran'a kadar açık. Asmalı mescitteki Adahan İstanbul Oteli'nin e, mahzeninde e, yer alıyor. Ve her gün saat 11-19 arasında ziyaret edilebilir. Evet. Adahan İstanbul. Hı hı. Aksis Mundi, e, Nevzat Sayın İsmail Eyler, Ahmet Doğu İpek ve Nezi Fargeloğlu'nun çalışmaları. Bugün yoğunluk ekibiyle birlikteydik. Bu sergi ilk sergileri ama ben bunun bir sürecin başlangıcı olarak görüyorum ve çok daha ilginç yerlere doğru gideceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Siz çok teşekkür ederiz. ederiz. Umarım başka sergilerde tekrar bu sanat mekan konusunu konuşuruz. Yaşadığımız deneyimleri hani gereksiz üreten olarak gerek biz onu yüzleşen olarak. Başka yerlerde çekip başka tartışmalar bundan çıkartırız. Hı -hı. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Very good. Very good. Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Zühre Kordon'a teşekkür ederiz.